10. işaret Şu mucize-i şeceriyeyi daha ziyade takviye eden, mütevatir bir surette nakledilen hanin Ciz mucizesidir. Evet, Mescid-i Şerif-i Nebevi'de kuro direğin büyük bir cemaat içinde muvakkaten Firak-ı Ahmedi'den aleyhissalatu vesselam ağlaması beyan ettiğimiz mucize-i şeceriyenin misallerini hem teyit eder hem kuvvet verir. Çünkü o da ağaçtır, cinsi birdir. Fakat şunun şahsı mütevatirdir. Öteki kısımlar, her birinin nev'i mütevatirdir. Cüz'iyatları, misalleri, çoğu sarih tevatür derecesine çıkmıyor. Evet, Mescid-i Şerif'te, hurma ağacından olan kuru direk, resul Ekrem Ekrem aleyhissalâtu vesselam hutbe okurken, ona dayanıyordu. Sonra minber şerif yapıldığı vakit, resul Ekrem Ekrem ve selam minbere çıkıp hutbeye başladı. Okurken, direk deve gibi enin edip ağladı. Bütün cemaat işitti. Ta Rasul-ü Ekrem vesselam yanına geldi, elini üstüne koydu, onunla konuştu, teselli verdi, sonra durdu. Şu mucize-i Ahmediyye vesselam pek çok tariklerle tevatür derecesinde nakledilmiştir. Evet, Haninul Ciz'in mucizesi çok münteşir ve meşhur ve hakiki mütevatirdir. Sahabelerin bir cemaati on 15 tarik ile gelip Tabi'inin yüzer imamları, o mucizeyi, o tariklerle arkadaki asırlara haber vermişler. Sahabenin o cemaatinden, ulema-i sahabe namdarları ve rivayeti hadisin reislerinden, Hazreti Enesip Enes İbni Malik, Hadim-i Nebevi, hazret Cabir bin Abdullah İl Ensari, Hadim-i Nebevi, hazret Abdullah İbni Ömer, Hazreti Abdullah bin Abbas, Hazreti Sehl bin Sa'd, Hazreti Ebu Sa'id-i Hudri, Hazreti Übey İbnil Ka'b, Hazreti Büreyd, Hazreti Ümmü'l Müminin Ümmü Seleme gibi meşahiri ulemâ-i sahabe ve Rivayet-i hadisin rüesâları gibi her biri bir tarikin başında aynı mucizeyi ümmete haber vermişler. Başta Buhari, Müslim Kütüb-i Sahîha arkalarındaki asırlara o mütevâtir mucize-i kübrayı tarikleriyle haber vermişler. İşte Hazreti Cabir tarığında der ki: Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam hutbe okurken Mescid-i Şerif'te gizun nahl denilen kuru direğe dayanıp okurdu. Minber-i Şerif yapıldıktan sonra minbere geçtiği vakit direkt tahammül edemeyerek hamile deve gibi ses verip inleyerek ağladı. Hazreti Enes tarikında der ki: Camus gibi ağladı. Mescidi lerze'ye getirdi. Sehl ibni Sa'd der: Hem onun ağlaması üzerine Halklarda ağlamak çoğaldı. Hazreti Ubey İbnül Kap Tarik'inde diyor, hem öyle ağladı ki inşikak etti. Diğer bir tarikte Rasulü Ekrem Aleyhisselatu Vesselam ferman etti, inna hada beka lima fakad min adzikri, yani onun mevkiinde okunan zikir ve hutbedeki zikri ilahinin iftirakındandır ağlaması. Diğer bir tarikte ferman etmiş. Levlem eltezimhu lem yezal hakaza ila yomil kıyame tahazzunan ala resulillah yani ben onu kucaklayıp teselli vermeseydim resulullah'ın iftirakından kıyamete kadar böyle ağlaması devam edecekti Hazreti Büreyde tarıkında der ki ciz ağladıktan sonra Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam elini üstüne koyup ferman etti İn şite erudduke ila el haitiz Kunt fiihi tembütulake uğrukuk ve yikmülu halkuk ve yujeddedu xusuk ve thamaruk ve inşet ağrısuk fil cenneti yekulu evliya Allah min thamerik. Sonra o Ciz'i dinledi ne söylüyor? Ciz söyledi. Arkadaki adamlar da işitti. İğrısni fil cenneti yekulumini evliya Allah fi mekânin la yebla. Yani Cennette beni dik ki benim meyvelerimden Cenabı Hakk'ın sevgili kulları yesin. Hem bir mekan ki orada beka bulup çürümek yoktur. Resul Ekrem ve Vesselam ferman etti. Katfe altu. Sonra ferman etti. Ihtara daral baqa ala daril fena. İlmi kelamın büyük imamlarından meşhur Ebu İshak İsferani naklediyor ki Resul Ekrem Vesselam direğin yanına gitmedi. Belki direk onun emriyle onun yanına geldi. Sonra emretti, yerine döndü. Hazreti Übey İbni Kaab der ki: Şu hadiseyi harikadan sonra Resul Ekrem Vesselam emretti ki direk minberin altına konulsun. Minberin altına konuldu ta Mescid-i Şerif'in tamiri için hedmedilinceye kadar. O vakit Hazreti Ubey ibn Kâb yanına aldı, çürüyünceye kadar muhafaza edildi. Meşhur Hasan-ı Basri şu hadise-i mucizeyi şakirtlerine ders verdiği vakit ağlardı ve derdi ki: "Ağaç Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'a meyil ve ihtiyak gösteriyor. Sizler daha ziyade ihtiyaka meyle müstahacksınız." Biz de deriz ki: "Evet, hem ona ihtiyak ve meyil ve muhabbet onun sünnet-i seniyyesine ve şeriat-ı garrasına ittibâ iledir. Bir nükte-i mühimme, eğer denilse, neden gazve-i hendekte, dört avuç taamla bin adamı doyurmak olan mucizi taamiye ve mübarek parmaklarından akan su ile bin beş yüz kişiye suyu doyuruncaya kadar içiren mucizî maiyye, neden şu hanin ciz mucizesi gibi şaşa ile çok kesretli tariklerle nakledilmemiş, Halbuki o ikisi, bundan daha ziyade bir cemaatte vuku bulmuş. El-Cevab Zuhur eden mucizeler, iki kısımdır. Bir kısmı, nübüvveti tasdik ettirmek için Hazreti Peygamber aleyhissalâtu Vesselam elinde izhar ediliyor. Hanîn-i Ciz, şu nevîdendir ki, sırf nübüvvetin tasdiki için bir hüccet olarak zuhura gelmiş ki, müminlerin imanını ziyadeleştirmek,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 Çendan dava-i nübüvvete delildir ve mucizedir. Fakat asıl maksat, ordu aç kalmış, bir çekirdekten bin batman hurmayı halk ettiği gibi, Cenab-ı Hak, hazine-i bir saata amdan bin adama ziyafet veriyor. Hem susuz kalmış mücahit bir orduya, kumandan-ı azamın parmaklarından, ab-ı kevser gibi su akıttırıp içiriyor. İşte şu sır içindir ki, Mucizi taamiye ve mucizî maiye'nin her bir misali, hanîn derecesine çıkmıyor. Fakat o iki mucizenin cinsleri ve nevileri külliyet itibariyle hanîn gibi mütevatir ve kesretlidir. Hem taamın bereketini ve parmaklarından suyun akmasını herkes göremiyor, yalnız eserlerini görüyor. Direğin ağlamasını ise herkes işitiyor, onun için fazla intişar etti. Eğer denilse Resul-i Ekrem Vesselam'ın her hal ve hareketini kemal ihtimam ile sahabeler muhafaza ederek nakletmişler. Böyle mucizat azime neden 10 20 tarık ile geliyor? 100 tarık ile gelmeliydi. Hem neden Hazreti Enes, Cabir, Ebu Hureyre'den çok geliyor? Hazreti Ebubekir ve Ömer az rivayet ediyor. El cevap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 Ulema-i sahabeden bir kısım ona manen muvazzaf idiler. Bütün kuvvetleriyle ona çalışıyorlardı. Evet, Hazreti Ebu Hureyre bütün hayatını hadisin hıfzına vermiş. Hazreti Ömer siyaset alemiyle ve hilafet-i kübra ile meşgul imiş. Onun için ehadisi ümmete ders vermek için Ebu Hureyre ve Enes ve Cabir gibi zatlara itimat edip ondan rivayeti az ederdi. Hem madem siddik, saduk, sadık ve musaddak bir sahabenin meşhur bir namdarı bir tarik ile bir hadiseyi haber verse yeter denilir. Başkasının nakline ihtiyaç da kalmaz. Onun için bazı mühim hadiseler iki üç tarik ile geliyor.